İslam Kahramanları Osman Oktay yazdı. Süleyman Arabulan yönü <Gülüyor> Mete Dönmezer, Müne Yılmaz, Şahan Yılmaz, Banu Kuday ve Elif Feyzoğlu sizler için seslendirdi. Teknik Yapım Zeynep Demirezen Dördüncü Bölüm Şehrin öbür tarafında bir kaynaşma vardı. Sevinç çığlıkları atılıyor, adeta bir bayram yaşanıyordu. Sanki yediden yetmişe bütün Medine halkı oraya toplanmıştı. Anladım. Peygamberimiz geliyor değil mi? <gülüyor> evet Tuğrul, evet. Hicret gerçekleşmiş... ...ve peygamber efendimiz Medine'yi şereflendirmişlerdi. Medine'ye, Medine'yi münevvere deniyor değil mi Hasan amca? Evet yavrum. Bu ne demek? Aydınlanan şehir demek yavrum. Ha, Peygamberimiz Medine'ye geldiği için... ...orayı şereflendirmiş, aydınlatmış oluyor yani. Evet, evet. Mekke'ye de Mekke'yi mükerreme derler. Biliyor muydunuz? <gülüyor> evet Hasan amca. Ben de onu diyecektim. Neden öyle deniyor? Peygamber efendimiz orada doğdu biliyorsunuz. Mükerrem, aziz, saygıdeğer, ululaşmış gibi anlamlara gelir... Mekke'yi mükerreme, aziz Mekke şehri demektir. Evet, anladım. Eee, şimdi nerede kalmıştık çocuklar? Peygamber Efendimiz Medine'ye gelmiş, Selman da bunu görmüştü. selman Farisi artık o rahibin söylediklerinin gerçekleştiğini görmüştü. İlk fırsatta Peygamber Efendimiz'in kaldığı yere koştu. Onu görünce kendinden geçip bayıldı. Ayılınca peygamberimiz onun sırtını sıvazlayıp kim olduğunu sordu. Hazreti Selman başından geçenleri olduğu gibi anlattı. Sonra da şehadet getirip Müslüman oldu. Sahabiler ne kadar sevilmişlerdir kim bilir. Hem de nasıl yavrum. Peki Selman'ın farisinin efendisi kızmadı mı? Hiç kızmaz olur mu? Ama çaresi yoktu. Hazreti Selman aradığını bulmuş, içinde yanıp duran ateşi söndürmüştü. Peygamber efendimiz Hazreti Selman'ın efendisi olan Yahudi'yi çağırarak... Ona bir teklifte bulundu Nasıl Bu teklife göre Müslümanlar Hurma ticareti ile uğraşan Yahudi'ye Bir hurma bahçesi kuracaklar O da Hazreti Selman'ı serbest bırakacak Kabul etti mi Etti Üstelik Müslümanların bu davranışlarından etkilenerek Bahçeden yaralanmalarına bile izin verdi <gülüyor> Sonra Tabi kendisi de Müslüman oldu Hazreti Selman Hazreti Ömer zamanında İranlılarla yapılan savaşlara da katılmış değil mi Ha, haklısın Turuf. Haklısın. Ha iyi ki hatırlattım. Kendisi de İranlı olduğu için İranlılara Müslümanlığı anlattı. Kendi dillerinden İslamiyeti öğrenen İranlılar bu yeni dine ilgi gösterdiler ve İran'ın fethi böylece kolaylaştı. Sonra İran'a yerleşti mi? Hayır. Medine'de kalmaya devam etti. Hazreti Osman zamanında hastalanarak yine Medine'de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Atalarımızın yolundan ayrılanlar, putlarımıza hakaret edenler her geçen gün çoğalıyor. Buna kim dur diyecek. Boş ver. Biz keyfimize bakalım. Üç beş kişiden bizim putlarımıza bir zarar gelecek değil ya. Sen öyle san. Sayıları her geçen gün artıyor. Allah'ın peygamberi olduğunu söyleyen Muhammed, Allah'tan kendisine vahiy geldiğini iddia ediyor. Bizim adamlarımız da birer ikişer o sözlere kanıp bizi terk ediyorlar. Sen ne diyorsun ya Musab bin Ümeyr? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Musab onlara kafa yoracak değil mi? O Mekke'nin en yakışıklı... ...en güzel giyinen ve en zengin genci. Yola çıktı mı bütün kızlar ona bakar. Ama biz öyle değiliz ki. Eee sen de haklısın. Ama bu konuyu kapatalım artık. Yani Muhammed konusunu bırakalım da... ...günümüzü gün etmeye bakalım. Tamam işte. Ben de kızlardan söz ettim ya. Musab... <gülüyor> ...Haris'in kızı Hindi nasıl buluyorsun? Pek güzel bir alımla değil mi? <gülüyor> Laf aramızda. Sana da tek vurgun hanım. Hins... ...Leyla, Selma... ...hepsi de bir... ...aşktan yana gönlümün kapısı kapalı... ...ama sen de az değilsin Hani... ...her gün yeni elbiseler giyer... ...lavantalar sürer... ...kızların yüreğini hoplatırsın... ...beni böyle giyinip... ...süslenip dolaşmaya annem Hunnas alıştırdı... ...yoksa ben... ...şimdi hiçbir şeye heves etmiyorum... ...sende bir değişiklik var Musab ama... ...anlayamadım... ...yoksa... ...yoksa... ...neyse dilim varmıyor... Şimdi kafam çok meşgul. Hadi ben gidiyorum. Git bakalım. Adam hırsız. Ben pek hayırlı görmüyorum. Musab'ı kaybetmekten korkuyorum. Nasıl? Musab kayıp mı? <gülüyor> Hayır çağrı kaybolmamış. <gülüyor> yani, yani Musab Müslüman olacak diye korktukları için kaybetmekten korkuyoruz diyorlar. Öyle değil mi Hasan amca? Evet, evet. Müslüman olmuş mu? Oldu yavrum. Nasıl? Nerede? Peygamber Efendimiz o sıralarda Asap'tan Erkam bin Ebi Erkam'ın evinde bulunuyor... ...ve orada Müslümanlara İslamiyet'in esaslarını öğretiyordu. Akşam bulunduğu toplantıda konuşulanlar, Musab bin Ümeyr'i etkilemişti. Kendisinden bu kadar çok söz edilen Hz. Muhammed'i yakından görmek... ...söylediklerini dinlemek istiyordu. Doğru o eve gitti öyleyse. Toplantıdan ayrıldıktan sonra... ...kendi evine gidip uzandı. Ama gözlerine bir türlü uyku girmedi. Sabah olunca da... ...erkenden kalktı... ...artık kararını vermişti. Hz. Muhammed'in yanına gidecek... ...ve Müslüman olacak. Gitti mi? Gitti. Onu dinledikçe ruhu temizleniyor... ...kaç gündür kafasını karıştıran düşünceler... ...berraklaşıyordu. Bütün vakitlerini... ...Resulullah'ı dinleyerek geçirmeye başladı. Ailesi durumu öğrenmedi mi? Önce arkadaşları öğrendi. Sonra da Hz. Musab'ın durumundaki değişikliği fark eden ailesi tabi. Peki karşı koymadılar mı? Koymaz olurlar mı Tuğba? Onu tehdit ettiler, işkenceler ettiler ama boşuna. Artık o kendi yolunu bulmuş, akıp gidiyordu. Hiçbir engel dinlemeyecek kadar da kararlıydı. Sonra peygamberimiz izin verince, öteki Müslümanlarla birlikte... ...Habeşistan'a göç etti. Bir yıl kadar orada kaldıktan sonra da... ...Mekke'ye geri döndü. Sonra da Medine'ye hicret ettiler değil mi? Musab bin Ümeyr hicretten çok önce gitti Medine'ye. Nasıl? Anlatayım çocuklar. İşte böyle. Kureyş kabilesi iyice işi azıtmıştı. Müslümanlara karşı baskılarını giderek artırmışlardı. Ama... Buna karşılık Medine'de Müslümanlık giderek yayılıyordu. Peki Medineliler İslamiyet'i nasıl öğrendiler? Şey çocuklar, e, biliyorsunuz İslamiyet'ten önce de Kabe kutsal bir yerdi. Arabistan'ın çeşitli yerlerinde bulunan kabileler, haç mevsimlerinde yine Kabe'ye gelip ziyaret ediyorlardı. Ayrıca burada panayırlar kuruluyordu. İşte bu gelişler sırasında Medineliler İslamiyet'i tanımış ve öncelikle 12 kişilik bir grup Akabe denilen yerde peygamberimize biat edip Müslüman olmuştu. Soy Sonra Medine'li bu ilk Müslümanlar peygamberimizden kendilerine İslamiyet'i öğretecek birisini Medine'ye göndermelerini istediler. Kimi gönderdi peygamberimiz? Mus'ab bin Ümeyr'i. Öyle mi? Evet. Hz. Mus'ab bin Ümeyr peygamberimizin görevlendirmesiyle Medine'ye gidip Esad bin Zürare'nin evine misafir oldu. Bir yıl süreyle orada Medine'lilere İslamiyet'i anlattı. Güzel konuşuyor, iyi anlatıyor... ...ve kendisini dinletiyordu. Bir yılın sonunda Mekke'ye dönünce... ...Peygamber Efendimiz durumu sordu. Hazreti Musab bin Ümeyr'in cevabı... ...Mekkeli Müslümanları sevince boğdu. Ben ayrılırken Medine'de... ...Resulullah'ın isminin girmediği ev kalmamıştı. ...Medine'ye dönmedi mi Hazreti Musab bin Ümeyr? Birkaç ay Mekke'de... ...Peygamber Efendimiz'in yanında kaldıktan sonra... ...Medine'deki görevinin başına dönmek için... ...izin istedi. Bu arada zaten Müslümanların Mekke'den... ...Medine'ye hicretleri de başlamıştı. Daha sonra Peygamber Efendimiz de hicret etti. Evet Çağrı. Peygamberimizi Medine'de karşılayanlar arasında... ...Musab bin Ümeyr de vardı. Hazreti Musab savaşları da katıldı mı? Evet yavrum. İstiklal marşımızda Mehmet Akif Ersoy'un... ...Bedrin Aslanları diye övdüğü mücahitler arasında... ...Hazreti Musab bin Ümeyr de vardı. O, Uhud Savaşı'na da katıldı. Ama bu, onun son yolculuğu olacaktı. Ya, şehit mi oldu? Müslümanlar Uhud Savaşı sırasında... ...bir ara bozguna uğrar gibi olmuşlardı biliyorsunuz. Çünkü Peygamberimizin sözünü dinlememişler... ...yanlış hareket etmişlerdi. İşte bu sırada, Peygamberimizin yanından... ...ayrılmayanlardan biri de... ...Hazreti Musab bin Ümeyr'di. Peygamberimizin verdiği sancağı taşıyor saldırlara da göğüs geliyordu. Sonra ne oldu? Kureyşlerden bir suvari aniden saldırarak Hazreti Musab'ın sağ kolunu yaraladı. Sancağı hemen sol elini almıştı. Ama bu defada düşmanın kılıcı sol koluna inmişti. Hazreti Musab can havlu ile sancağı dirsekler arasında sıkıştırmaya çalışıyordu ki karşısındakinin üçüncü bir darbesiyle şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Hani çocuklar halk arasında bir eli yağda, bir eli balda diye bir tabir vardır. Zengin varlık içinde yüzen insanlar için kullanılır evet. İşte Hz. Musab bin Ümeyr Müslüman olmadan önce öyle birisiydi. Ailesi çok zengindi ve onu el üstünde tutuyorlardı. Ama o bütün maddi zenginlikleri, dünya rahatını, zevk ve eğlenceleri terk edip sıkıntılara, zorluklara koştu. Hatta ailesinden, arkadaşlarından hakaretler gördü. İşkenceye uğratıldı. Bu kolay bir iş değildir. Ama inanan insan bunlara katlanır. Ahiret hayatında da bu yaptıklarının mükafatını alır. Yani cennette rahat eder. Üçünüz de doğru konuştunuz. İyi söylediniz çocuklar. Yüce Allah sizleri de iyilikten, doğruluktan ayırmasın. Amin. Ey kardeşim. Mekke'ye ne zaman gidiyorsun? Sabah yola çıkacağım. Şimdi sana bir vazife vereceğim. Sakın bunu kimseye söyleme. Olur söylemem ya Ebu Zer. Mekke'de gökten kendine vahiy geldiğini söyleyen Muhammed varmış ya. E, evet. Mekke'ye varınca onun durumunu bir incele bakalım. Ne söylüyor ne yapıyorsa gelince bana bildirirsin. Olur bildiririm. Hoş geldin ey kardeşim. Hoş bulduk. Söylediğimi yerine getirdin mi? Getirdim. Öğrendiğim kadarıyla Muhammed... ...herkesi iyi ahlakta olmaya davet ediyor. İlginç sözler söylüyormuş. Hepsi bu kadar mı? Evet. Bana istediğim manada bilgi getiremedin. En iyisi Mekke'ye kendim gideyim. İyi olur. Ben kendisini göremedim. Sana yalnızca duyduklarımı söyledim. Ben gidip kendiyle konuşacağım... Siz herhalde yabancısınız Evet Nereden geldiniz Kıfar kabilesinden Kalacak yeriniz yoksa bize gidelim Sen kimsin delikanlı Ben Ali bin Ebi Talibim Siz kimsiniz İşte tam adamını buldum Bu beni ona götürebilirdim. Olur gidelim ha, Benim adım Ebu Zer Mekke'ye niçin gelmiştiniz ya Ebuzer? Hiç, alışverişe. Öyle mi? Hayırlısı olsun. Niye sordun? Hiç. Mekke'de olup bitenlerden haberin var mı diyecektim. İyi, etrafta kimseler yok. Şimdi bana yol göstereceğine dair söz verirsen, niçin geldiğimi söylerim. Söz veririm. Ben peygamber olduğunu söyleyen senin akraba Muhammed'i görmeye geldim. Onunla buluşmak ve ne getirmek istediğini kendinden duymak istiyorum. Şimdi beni iyi takip et ya Ebu Zer. Herhangi bir tehlike sezersem seni uyarırım. Yoluma devam edersem arkamdan gelip girdiğim eve sen de girersin. Olur ya Ali. Hemen gidelim. Gidelim. Gittiler mi Peygamber Efendimiz'in yanına? Gittiler Çağrı. Peygamber Efendimiz'i görünce Ebu Zer onu selamın aleyküm diye selamladı. Peygamber Efendimiz'i bu Müslüman selamıyla ilk selamlayan kişinin Hazreti Ebu Zer olduğu söylenir. Ne güzel. Sonra konuştular mı? Evet, evet konuştular. Önce Hazreti Ebu Zer Peygamber Efendimiz'e bazı sorular sordu. Onun anlattıklarının o zaman bazılarının iddia ettiği gibi şiir olmadığını anlayınca hemen şehadet getirerek Müslüman oldu. Yani... Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin abduhu ve resuluhu dedi. Evet canım. Aferin yavrum. Çok güzel şehadet getiriyorsun. Sağ ol Hasan amca. Sonra ne oldu Hasan amca? Hazreti Ebu Zer kendi kabilesine döndü mü? Hazreti Ebu Zer peygamber efendimize tam bir inanışla inanmıştı. İki içine sığmıyor, yerinde duramıyordu. Hemen sokaklara çıkmak, Müslüman olduğunu haykırmak geliyordu içinden. Ama öyle yaparsa başına iş açardı değil mi? Çok doğru söyledin Tuğrul. Peygamber Efendimiz de zaten... Ya Ebu Zer, şimdi biz gizli gizli ibadet yapıyoruz. Allahu Teala'dan dinin açıklanması emri gelinceye kadar... ...sen de git, kabilenle kal. Buyurdular. Ama Hazreti Ebu Zer... Kaderimi elinde bulunduran Yüce Allah'a yemin ederim ki... ...Müslüman olduğumu Kureyş kafirlerinin yüzlerine haykıracağım. ...diye izin istedi. Peygamberimiz onun cesaretini kırmak istemedi. Yine de ölçüde hareket etmesi gerektiğini hatırlatarak... ...kendi haline bıraktı. Ne yaptı Hazreti Ebu Zer? doğru yürüdü. Orada puta tapanlar gruplar halinde oturmuş konuşuyorlar. Peygamber Efendimiz'i nasıl susturabileceklerini... ...nasıl yalanlayabileceklerini tartışıyorlardı. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve çok resulü. Altalarının yolundan saptır. Bakın birine daha kalmış. Bu ne cüret. Mutlarımızın yanına geldik. Durun durun. Ne diyor. Vurmayın adama. Tutun. Bırak Bırak Bırak ne oldu ya Abbas? yeğenin kandırdığı adamı mı koruyorsun Bırak bize karşı? Hayır ya galiba. Görmüyor musunuz bu adamın kim olduğunu? Kimmiş? Bu adam Gıfar kabilesindendir. Onun kabilesinin ne belalı olduğunu bilmez misiniz? Çam ticaretine giden kervanlarımız onların topraklarından geçmeyecek mi? Hmm, o belalı kabilenin oğlu mu bu? Onları da mı kendine çekti Muhammed? Neyse hadi salıverin de gitsin bari. Hazreti Ebuzer hanter içinde Peygamber Efendimizin yanına döndü. Onu bu halde gören Resulullah, "Ya Ebuzer, ben sana başına gelecekleri haber vermemiş miydim?" diye sordu. Ama o halinden şikayetçi değildi. Peygamber Efendimiz yeniden kabilesine dönmesini ve beklemesini buyurdular. Döndü mü? Döndü. Ama yine boş durmadı. Kendi yakınlarını ve güvendiği kişileri İslam'a davet etmeye başladı. Elbette kızanlar oldu yavrum. Fakat Ebu Zer kararlı bir adamdı. Yılmadı, bıkmadı, usanmadı. Giderek kendisine inananların sayısı çoğaldı. Yoldan geçen kervanları soymak, onlara zarar vermekle tanınan Gıffar kabilesi artık büyük bir hızla Müslüman oluyor, kimseye zarar vermiyordu. Ebu Zer'in gayretleriyle komşu, ...Eslem kabilesi içinde de... ...İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştı. Peygamberimiz onun yaptıklarını duydu mu? Gıffar ve Eslem kabileleri... ...Mekke'nin dışında bulunuyordu. Bu arada Mekke'deki Müslümanlar... ...başta Peygamberimiz olmak üzere... ...Medine'ye hicret etmişlerdi. E, Hazreti Ebu Zer Medine'ye hicret etmedi mi? Etti de... ...Bedir, Uhud ve Hendek zaferlerinden sonra. Öyle mi? Evet. Ama o İslam'ı yayma konusunda... ...üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştı. Nitekim daha sonra... Müslüman olmalarını sağladığı kalabalık bir grupla birlikte, onlar da Medine'ye hicret edip, Peygamberimizin yanına geldiler. Artık hasret bitmiş, Hazreti Ebu Zer, Resulullah'a kavuşmuştu. Onun yanından hiç ayrılmadı. Peygamberimizden çok sayıda hadis rivayet ederek de ayrıca, İslamiyet'e çok büyük hizmetlerde bulundu. Peygamberimizin vefatından sonra ne yaptı? Köşesine çekilip oturdu. Kendisine teklif edilen önemli devlet görevlerini, ...validleri kabul etmedi. O çok iyi, doğrulttan başka bir şey düşünmeyen, aza kanaat eden biriydi. Onun hakkında Peygamberimiz... ...toprağın sırtını taşıdığı ve yeşil ağacın gölgelendirdiği... ...en doğru sözlü kişi Ebu Zer'dir, buyurmuşlardır. Hasan amca ne oldu yine? İlk karşılaşmalarında Peygamber Efendimiz... Hazreti Ebu Zer'e hangi kabileden olduğunu sorunca... ...o çekinerek gıfardanım demişti. Neden çekinerek söylemişti? Şey, o kabile önceden yol kesiyor... ...kervanları soyuyordu da ondan değil mi? Evet, evet. Peygamber Efendimiz de ona... ...Allah dilediğini hidayete... ...yani doğruluğa, iyilik ve güzelliğe kavuşturur... buyurmuşlardı. Nitekim öyle de oldu. İşte ilk Müslümanlardan ve önde gelen... ...sahabilerden biri olan Ebu Zer... ...hicretin 31. senesinde... ...Revze adı verilen yerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Abla. Çare sorayım mı? A, tabi Tuba abla sorabilirsiniz. İslamiyet uğruna şehit olan ilk insanın adı nedir? Aa, ben biliyordum ama dur bakayım. Hmm, tamam hatırladım şimdi. Yasir. Tamam bildin. Peki kadınlardan kimdir? Onu da söyleyebilir misin? Ammar bin Yasir'in annesi. E, Yasir'in hanımı Sümeyye. İyi bildin torun, Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Neyi bildin torun? İslam'ın ilk şehitlerini sormuştum Hasan amca. Yasir ailesini mi sordun? Evet Bu aile o zaman için bütün fertleriyle birlikte İslamiyet'i kabul eden ender ailelerden biridir Aa evet Çünkü Müslüman olan bazı gençlerin anne ve babaları onlara şiddetle karşı çıkıyor, işkence ediyorlardı Sad bin Ebi Vakkas Sonra Zübeyir bin Avvam Talha bin Ubeydullah Musab bin Umeyr Evet, evet Bu sahabiler hep İslamiyet'i kabul ettikten sonra ailelerinden baskı görmüşlerdi Öyle değil mi Hasan amca? Doğru söylediniz çocuklar. Ama size şunu açıklayayım ki... ...ailelerinden işkence gören sahabilerin isimlerini saydıseler... ...ben sizin kadar çabuk ve hepsini bir arada söyleyemezdim. <gülüyor> <gülüyor> Sizi tebrik ederim çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun <olayım gülüyor> <abi> <gülüyor> Sizler sağ olun çocuklar. Sizler sağ olun. Şimdi kimden söz ediyorduk Çağrı? Hı? Hazreti Amar'dan ve anne ve babasından değil mi? Tuba bu konuyu sen açmıştın. Hadi bakalım o halde Hazreti Ammar'la annesi Sumeyye, babası Yasir'in Müslüman oluşlarını sonra şehit edilişlerini bize sen anlat bakalım. Şey anlatırım da yine de siz anlatsanız Hasan amca. İyice toparlayamıyorum çünkü. <gülüyor> Pekala olur. Yasir ailesi Yemen'den Mekke'ye gelip yerleşmişti. Oğulları Ammar delikanlılık çağına geldiği zaman İslam güneşinin ışıkları onu da aydınlatmaya başlamıştı. İslamiyet ve bu dinin Peygamberi Hz Muhammed hakkında çok şeyler dinleyen Amar kendi kendine bazı sorular sormaya başladı. Ama hepsine cevap veremiyordu. Bir gün Hz Muhammed'e gitmeye karar verdi. ne arıyorsun? Sen ne arıyorsun ya Ammar? Şey, kimse var mı etrafımızda? Yok, yok. Ben peygamberliğini ilan eden Muhammed'i merak ettim. Şuralarda bir evde kalıyormuş biliyor musun? Biliyorum ya amma. Şurada. Erkam bin Ebiye Erkam'ın evinde kalıyor. Beni oraya götürür müsün? Ben de aynı maksatla geldim. Birlikte gideriz. Sağ ol Suhaib. Sağ ol kardeşim. Hazreti Erkam'ın evinden yani peygamber efendimizin yanından çıkarlarken... ...ikisi de Müslüman olmuşlardı artık. Hz. Ammar sevinçli ama biraz da tedirgin olarak evine doğru yürüdü. Niye tedirgin oldu? Şey annesi babası belki iyi karşılamaz diye değil mi Hasan Hanım? Evet evet. E, nasıl karşıladılar peki? Daha önce de konuştuğumuz gibi çocuklar... ...öteki ailelerde görülmeyen bir şey oldu. Aile reisi Yasir ve hanımı Sümeyye... ...oğullarının anlattıklarını dinleyince hemen bu yeni dine girmeye karar verdiler. Hazreti Ammar nasıl sevinmiştir değil mi? Hem de nasıl. içi içine sığmıyordu. Artık o dünyanın en mutlu insanıydı. Ama Hazreti Ammar ve ailesinin bu mutluluğu fazla uzun sürmedi. <Gülüyor> ne oldu? Onların Müslüman olduğunu duyan Mekkeli aşiretler baskı ve işkence yapmaya başladılar. Nasıl işkence yapıyorlardı Hasan amca? Çağrıcım. Arabistan tarafları biliyorsun çok sıcak olur. Yere çıplak ayakla basılırsa ...insanın ayağı yanar. İşte böyle bir durumda onları yarı çıplak soyuyorlar... ...sonra da kızgın güneş altında... ...o sıcak kumların üstünde sürüklüyorlar. Bir de üstelik kamçılayıp duruyorlar. Oh, ne kadar acı bir şey. Ama bu işkenceye rağmen yine de dinlerinden dönmüyorlardı değil mi? Evet Tuğrul, evet. İnanmak, inanç sahibi olmak çok güzel bir şeydir. İnançsız insanlar... ...kendilerini boşlukta hissederler. Ama inanan insanlar... ...inançları uğruna çektikleri sıkıntılardan... ...uvradıkları işkencelerden bile mutluluk duyarlar. Hazreti Ammar'ın annesiyle babası nasıl şehit oldular? İşte az önce sözünü ettiğimiz gibi onları işkenceye tabi tutuyorlardı. Hiç yılgınlık göstermiyor, Allah bir. Allahu Ekber, kader böyleymiş diye karşılık veriyorlardı. Çok sabırlıymışlar. Bu sabırlarının imanlarını korumalarının mükafatını da hemen gördüler. Nasıl? Bir gün yoldan geçmekte olan peygamber efendimiz onlara yapılan işkenceleri görmüş buna rağmen Allahu Ekber kader böyleymiş diye seslenişlerini duymuştu. Onlara doğru Yasir ailesi size müjdeler olsun ki cennet sizi bekliyor deyip geçti. Artık onlar iyice gönül rahatlana ermişlerdi. Güneşin yakıcı sıcaklığı, çıplak vücutlarında şaklayan kırbacın acısı vız geliyordu. Çünkü cennet müjdesini almışlar, şehit olacaklarını anlamışlardı. Nitekim Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye kısa bir süre sonra uğradıkları işkencelerin tesiriyle peş peşe şehit oldular. Allah onlara rahmet etsin. Amin, amin. amin. Anne ve babası şehit olduktan sonra Hazreti Ammar ne yaptı? Başta Ebu Cehil olmak üzere müşrikler Hazreti Ammar'a yaptıkları işkenceyi iyice artırdılar. Anne ve babasını ortadan kaldırmış olmalarına rağmen onun hala kendi yollarına gelmeyişi onları çıldırtıyordu. Hazreti Ammar öteki bazı Müslümanlarla birlikte önce Habeşistan'a sonra da Yesrib adı verilen Medine'ye hicret etti. Orada peygamberimizin yanından hiç ayrılmayıp nasihatlerini dinlemiş. Doğru söyledin Tuğba. Mescid'de hep peygamber efendimizin yanında olan Hazreti Ammar, savaş meydanlarında da onun yanından ayrılmadı. Peygamber efendimiz onu över, başkalarına da örnek gösterirdi. Hazreti Ammar işte böylesine faziletli, güzel ahlaklı, örnek bir insandı. Peki Hazreti Ammar peygamberimizin vefatından sonra ne yaptı? Allah yolundaki çalışmalarına devam etti. ...dört halife zamanında yapılan savaşlara katıldı. Çeşitli devlet görevlerinde, bu arada küfe valiliğinde de bulundu. Sonra Hz. Ammar da şehit oldu değil mi Hasan amca? Evet Tuğba. Birbiri ardınca Müslüman olan bu ailenin fertleri... ...yine birbiri ardınca şehit oldular. Ancak Hz. Ammar, anne ve babasının aksine... ...Hazreti Ali zamanında çıkan bir iç savaş sonucunda şehit oldu. Peygamber Efendimiz, bir hadisi şeriflerinde... Onun şehit olacağını da bildirmişti. Allah ondan razı olsun ve rahmetini esirgemesin. Amin. Bakalım ya Velid bin Muir'e gel. <gülüyor> Bize de anlat Muhammed'den dinlediklerini bakalım. Vallahi bir söz işittim ki... ...ne insanlarınkine ne de cinlerinkine benziyor. Onda apayrı bir tat başka bir şirinlik var. Şaşırdınız, hayret ettiniz benim sözlerimi ama... ...Muhammed'in erişilmez bir yücelikle olduğu kesin. Haydi ben gidiyorum Hiçbir yere gidemezsin Yaverik bin Muhire Söylediklerin şaka mı ciddi mi bilmiyorum ama Arkadaşların söylediği doğru Bize hesap vermek zorundasın O halde beni dinleyin Siz Biz hepimiz Muhammed'in deli olduğunu iddia ediyoruz Öyle değil mi evet. Onun çılgınca bir davranışını Gören oldu mu Muhammed'in kahin olduğunu iddia ediyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Onun kehanette bulunduğunu, söylediği bir şeyin olmadığını gördünüz mü? Muhammed'in şair olduğunu iddia ediyorsunuz. İçinizde şiir konusunu benden daha iyi bilen yoktur. Ben onun şiir söylediğini ne gördüm ne de duydum. Sizden duyan var mı? Muhammed'in yalancı olduğunu iddia ediyorsunuz. Cevap verin bakalım. Bugüne kadar onun bir yalanını yakalayan oldu mu? Niye susuyorsun ya Ebu Cehil? Peki, içinizde cevap verecek yok mu? Bu soruları sana sorsalardı nasıl cevap verirdin ya Velid bin Muire? Önce sen söyle bakalım. Ben sihir derdim. <gülüyor> Demek bize şaka yapıyordun ha? Ya işte böyle... Adamı karısından, çocuklarından ve dostlarından ayıran Muhammed'in yaptığı ancak sihir olabilir. Hem Peygamber Efendimiz'in yalan söylemediğini, yanlış bir iş yapmadığını biliyorlar, hem de inanmıyorlar. Hiçbir şey bulamayınca da sihir yapıyor diyorlar <gülüyor> Nasıl saçmalığı kendileri yapıyorlar da haberleri yok öyle değil mi Hasan amca? <gülüyor> evet çocuklar evet Aferin sizlere çok güzel bir değerlendirme yaptınız Bu neydi adı? Velid bin Muhire Evet Velid bin Muire kim Hasan amca? Büyük sahabilerden Halid bin Velid'in babası Aa, Öyle mi? Evet ya şaşırdınız değil mi? Evet şaşırdık ama oğlu Halid bin Velid de daha önce peygamberimize karşıydı değil mi? Öyleydi yavrum Velid bin Muire. Demin Çağrı'nın da pek güzel ifade ettiği gibi... ...hem Peygamberimizin yalan söylemediğini, yanlış bir iş yapmadığını biliyor... ...hem de sihir yapıyor diye işin içinden çıkıyor. Cahiliyet devri ruhundan bir türlü kendini kurtaramıyor. Eee tabii ki böyle bir adam çocuklarını da kendi anlayışına göre yetiştirmiş. Onları Peygamber'e karşı kinle doldurmuştu. Sonra oğlu Halit bin Velid nasıl Müslüman oldu? Halit çok iyi bir eğitim görerek yetişmişti. Savaşçılık eğitimini de görmüş çok zeki yaratılışı olduğu için hep ön plana geçmeyi başarmıştı. Güreşlerde kimsenin başa çıkamadığı Ömer bin Hattab'ı yenmesiyle de ün yapmıştı. Ömer bin Hattab, Hazreti Ömer değil mi? Evet. Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce Mekke'de yapılan festivallerde güreş tutuyor ve herkesi yeniyordu. Ancak bir defasında Halid bin Beledi yenilmişti. Neyse, sözü yine dağıttık. Sen Halid'in nasıl Müslüman olduğunu sormuştun bana, öyle değil mi Çağrı? Evet. Halid bin Velid'in kardeşi Bedir Savaşı'nda Müslümanlara esir olmuştu. Orada İslamiyet'i yakından tanıma fırsatını bulup benimsedi. Ancak kimseye belli etmedi. Ödenen fidye karşılığı serbest bırakılınca Mekke'ye dönüp Müslüman olduğunu açıkladı. Neden Medine'deyken açıklamadı? Halid bin Velid'in kardeşi bunun sebebini şöyle açıklıyordu. Esirken Müslümanlığımı açıklamak istemedim. Çünkü esirlik baskısı altında... Korku yüzünden Müslüman olduğum iddia edilebilirdi. Onun için sonra tekrar Medine'ye döndüm. Halid bin Velid, kardeşinin Müslüman olmasına çok sinirlenmişti. Umut savaşına onun öfkesiyle daha hırslı olarak gitti. Müslümanların bir anlık gaflete düşmelerini çok iyi değerlendiren Harit bin Belit, emrindeki savaşçılarla onlara büyük zararlar verdi. Bu sırada Peygamber Efendimiz de yaralandı değil mi? Evet. İşte içini kim büreyen Halit, Hendek Savaşı'na da katıldı. Sonra umre ziyareti için Mekke'ye hareket eden Müslümanları şehre sokmamak için tertibat aldı. Bu sırada uzaktan Müslümanların namaz kılmalarını gördü. Peygamberimiz imamlık yapıyor... Bir grup onun arkasında namaz kılarken bir grupta nöbet tutuyordu. İşte bu manzara karşısında Halid'in kalbi yumuşamış, İslamiyet'e karşı ilgi duymaya başladı. Sonra ne oldu Hasan amca? Bu sırada Halid daha önce Müslüman olan kardeşinden bir mektup aldı. Kardeşi ona şunları yazıyordu. Senin gibi zeki bir adam İslamiyet'i nasıl kabul etmez bir türlü anlayamıyorum. Allah'ın peygamberi bana Halid nerede diye sordular. Ben de... Cenabı Hak onu getirecektir diye cevap verdim. Buyurdular ki: Halid'in seviyesinde bir adamın İslam'ı anlamaması mümkün değildir. Askeri deha ve maharetini Müslümanlarla birlik olup müşriklere karşı kullansaydı kendisi için daha hayırlı olurdu ve biz de onun başkalarından üstün tutardık. Ey kardeşim, geçmişi telafi etmenin çaresine bak. Çok değerli durumları kaçırmış bulunuyorsun. Bu mektuba cevap verdi. Verdi. Hem de çok güzel bir cevaptı. Nasıl peki? İslamiyeti kabul etti. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> evet. Ne <evet. gülüyor> Hemen Peygamber Efendimizin huzuruna vararak şöyle seslendi: "Ya Rasulallah, size ve İslamiyete karşı sert, katı davranışlarımı bilmektesiniz. Cenab-Allah'a beni bağışlaması için dua edilir. Peygamber Efendimiz İslam ...kendinden önceki bütün kötülükleri siler... ...diyerek onu rahatlattı. Halit bin Velid birlikte... ...Medine'ye gelen Amr bin Ağız ...Osman bin Ebi Talha da Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz sahabilere... ...Mekke ciğer parilerini size gönderdi... ...diyerek Mekke'nin fethedileceğine işaret etti. Mekke'nin fethine Hazreti Halit bin Velid de katıldı değil mi? Hem de en ön safta. Artık o... İslam ordusunun bir komutanı olmuştu. Mekke'nin fethinden sonra İslamiyet'in dışa açılması hareketi başlayınca Suriye ve İran taraflarında büyük kahramanlıklar gösterdi. Peygamber Efendimiz ona Seyfullah, Allah'ın kılıcı adını vermişti. Hazreti Halid ordu komutanı olarak girdiği bütün savaşları kazanarak buna layık olduğunu gösterdi. Yakın arkadaşı Amr bin As'ın ifadesiyle o, Düşmanını kedi gibi bekliyor ve aslanlar gibi saldırıyordu. Fetetti, Suriye topraklarına yerleşti ve ömrünü orada tamamladı. Ölürken hasta yatağından şöyle sesleniyordu: Ellinin üstünde savaşa katıldım. Vücudumda ok, mızrak ve kılıç arasından kalma iz bulunmayan yer yoktur. Buna rağmen işte şimdi yatağında ölüyorum. ...korkakların gözleri uyku görmesin. Allah ondan razı olsun. Amin. Hasan amca. Efendim Çağrı bir şey mi soracaktın? Düşündüm. Şimdiye kadar anlattığınız sahabeler arasında... ...Peygamber Efendimiz'in yakın akrabalarından yalnızca bir kişi var. Hazreti Ali. Evet. Hazreti Hamza, Peygamberimiz'in amcası değil mi? Hem de öz amcasıydı yavrum. Niye sordun? Ona anlatmadınız ama. <gülüyor> ee, sırası gelmişti zaten. İsterseniz bugün de ondan söz ederiz oldu mu? Tabii. <gülüyor> Tuba gelmeyecek mi torun? Gelecek Hasan amca şimdi gelir artık. Eee <gülüyor> ablana kapıyı aç bakalım Tuğrul Olur açarım <gülüyor> Özür dilerim Hasan amca ben yine geciktim ha, Olur kızım olur Senin derslerin ağır Biz de konuşmaya yeni başlıyorduk zaten Peki bugün ne anlatıyorsun? Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı ah, Çok iyi iyi ki gelmişim Ay, Niye öyle söyledin Tuğba abla Çağrı filmi vardı İslamiyetin Doğuşunu Anlatan Orada seyretmiştim de çok etkilenmiştim. <gülüyor> evet Tuba, Çok güzel bir filmdi o. Hazreti Hamza o filmde temsil edildiği gibi kuvvetli pehlivan yapılı biriymiş değil mi? Tabii. O güçlü ve kuvvetli biriydi. İyi güreş tutar avcılıktan zevk alırdı. Yeğeni Peygamberimiz Hazreti Muhammed İslamiyet'i yaymak için uğraşırken o hiç ilgilenmiyor cahiliye devri alışkanlıklarından vazgeçmiyordu. ne oldu. Nasıl Müslüman oldu? Bir gün yine ava gitmişti. Akşama doğru avlarını torbasına doldurmuş... ...güle oynaya gelirken karşısına bir kadın çıktı. Bir kadın mı? Evet bir kadın. Ya Hamza durur musun? Ne var kadın? Ah Hamza... Ebu Cehil'in bugün yeğenin Muhammed'e yaptıklarını görseydim. Ne yaptı? Muhammed işte şuracıkta oturuyordu. Ebu Cehil gelip onu hırpaladı. Ona sövüp saydı. Ve en ağır hakaretleri sıraladı. Sonra ne yaptı? Çekip gitti. Muhammed ne yaptı? Tek kelime bile söylemedi. Ebu Cehil gerçekten bu söylediklerini yaptı mı yeğenime? Evet. Ya Hamza. Yeğenini korumayacak. Ona yardımcı olmayacak mısın? Bakalım Hamza ne yapacak Allah inşallah onu İslam'a getirir Nerede bu Ebu Cehil Buradayım ya Hamza Seninkine yaptığımı duymadın mı Duydum. Ona nasıl soyup sayarsın ha O bizim kutlarımıza hakaret ediyor Biliyorsun Hamza Ben de onun dinine bağlayayım Anladın mı Hadi gücün yetiyorsa bana karşılık ver bakalım Yeğenimin Gerçekten Allah'ın Resulü olduğuna inandım şimdi Vallahi bu kararından vazgeçmeyeceğim eğer sözünüzün erişseniz beni önleyin. İşte gidiyorum. Alveren, <gülüyor> <gülüyor> Hamzayı bırakınız. Az da üstüne varırsak ...inat edip yeğeninin diline gerçekten girebilir. Hayır yavrum. Önce kendi evine gitti. Oradaki öfkesi yeğenine hakaret edilmesi yüzündendi. Ama bu onun için hayırlı bir başlangıç olmuştu. Düşünmeye başladı herhalde değil mi? Nasıl? Turl'un dediği doğru. Hamza yeğeninin gerçekten Allah'ın peygamberi olup olmadığını düşünmeye başladı. O güne kadar hiç bunun üzerinde durmamıştı. Derin düşüncelere daldı ve sonunda Resulullah'ın huzuruna gidip onunla konuşmaya karar verdi. <Gülüyor> ne güzel. Sonra... Tuba'nın amca? Tuba dediği gibi gerçekten ne güzel bir şeydi onun peygamberimizin huzuruna gidişi. Orada yine güzel güzel sordu. Ey kardeşimin oğlu. Ben bir çıkmaza düştüm. Bundan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Benim gibi bir adamın öyle kararsızlığa tahammül etmesi kolay iş değildir. Bana yaymaya çalıştığın davanı bütün açıklığıyla anlatmanı istiyorum. Peygamber efendimiz ona her şeyi anlattı. Dünyada ve ahirette gerçek kurtuluşun İslam'da olduğunu, putların kimseye faydası olmayan taş parçaları olduğunu, cahiliye devrinin bütün kötülüklerini bir bir sayıp döktü. Hz. Hamza dinledikçe ürperiyor, büyük bir sarsıntı geçiriyordu. Sonra inanmışlığın bütün heyecanıyla haykırdı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. <gülüyor> Ey kardeşimin oğlu, senin doğruluğuna, Allah'ın Resulü olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Dinini açığa vur, hiç kimseden, hiçbir şeyden korkma. Amcan Hamza'nın kılıcı şu andan başlayarak İslam düşmanlarının karşısında olacaktır. <Gülüyor> Aman Hazreti Ömer daha İslamiyet'e girmemişti değil mi? <gülüyor> evet. Çünkü Hazreti Ömer Müslüman olmak için geldiği zaman yanında Hazreti Hamza da vardı. İyi hatırladınız çocuklar. Kureyş'in iki güçlü adamı Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer peş peşe Müslüman olunca peygamberimiz rahatsız <gülüyor> Şimdi hatırladım. Bedir Savaşında Kureyşlilerin öne çıkardıkları savaşçılardan biriyle Hazreti Hamza dövüşmüş ve onu yenmişti değil mi Hasan? Evet Çağrı doğru söyledin. ...o savaşta bütün Müslümanlar... ...aslanlar gibi dövüşmüşlerdi biliyorsunuz. Evet. Ee... Ne oldu Tuğrul? Hazreti Hamza... ...Uhud Savaşı'nda şehit oldu değil mi? Evet öyle değil mi Hasan amca? Öyle yavrum öyle. Bedir Savaşı'nın intikamını almak için... ...yeniden saldırıya geçen Mekkeliler... ...Hazreti Hamza'yı öldürebilmek için... ...özel gayret sarf ettiler. Çok büyük vaatlerde bulunarak... ...onu öldürmek için adam tuttular. Sonunda istediklerini de elde ettiler... Filmde de görmüştüm. Çok feci bir şekilde öldürmüşler Hazreti Hamza'yı. Evet yavrum, evet. Peygamberimiz bütün Müslümanlar onun ölümüne çok üzüldüler. Medine'ye dönüldüğü zaman her evden kendi şehitleri ve yaralıları için ağlama sesleri duyuluyordu. Oysa Hazreti Hamza'nın ağlayacak kimsesi bile yok. Bu durumdan çok mütesi olan Peygamberimiz, keşke Hamza içinde de ağıt söyleyen kadınlar olsaydı. ...buyurdular. Onun bu sözlerinin duyulmasından sonra... ...kadınlar toplanıp... ...Peygamber Efendimizin evi önüne geldiler... ...ve ağladılar. Torul abi, biliyor musun? Neyi? Şey, Peygamber Efendimizi Müslümanlığı... ...kabul eden bir amcası daha var. Onu. Hı -hı. Hmm, Abdullah. O babasının öde. Aa özür dilerim. İşte Abbas, e, Hazreti Abbas'ı doğru mu Çağrı? <Gülüyor> doğru. Sen nereden öğrendin Çağrı? Kitaptan mı okudu? Akşam babamla konuştuk da O söyledi. Peki ya Hasan amca, Hazreti Abbas ne zaman Müslüman oldu? Onun ne zaman Müslüman olduğunu kesin olarak bilmiyoruz çocuklar. Ama işin başından beri Peygamber Efendimiz'e karşı olmadığı ve her zaman... Ona yardımcı olduğu da kesin. Peki Hazreti Abbas hep Mekke'de mi kaldı? Yoo hayır. Bedir Savaşı'na da katılmış değil mi Hasan amca? Haklısın Çağrı. Ama Mekke'li müşriklerin yanında katılmıştı savaşa. Sonra ne oldu? Esir oldu. Esir mi? Evet ya esir oldu. Peki sonra? Sonra fidyesi ödenince serbest bırakıldı. Ama peygamberimizin Mekke'de güvenilir bir adamını bulundurmak için onu Mekke'ye geri gönderdiği sanılmaktadır. Çünkü aralarında haberleşme kesilmemiş, Hazreti Abbas Mekke'de olup bitenleri peygamberimize bildirmiştir. Mekke'nin fethinden az bir zaman önce Hazreti Abbas'ın Medine'ye hicret etmesi de bunu göstermektedir. O zaman Mekke'nin fethine o da katıldı. Elbette. Onun en büyük vazifesi Mekke'nin kan dökülmeden alınmasını sağlamaktı. Bunu nasıl yaptı? Mekke'de olduğu sürece sözünün geçtiği kişileri böyle bir duruma hazırlamıştı. Fetih hareketi sırasında bu vazifesini sürdürdü. Biliyorsunuz fetih sırasında yalnızca Halit bin Milit komutasındaki birlik savaşmak zorunda kalmış. Mekke kolaylıkla fethedildi Evet biliyoruz. İşte bu hareket sırasında peygamber efendimizin Abbas bendendir, ben de ondanım dediği Hazreti Abbas'ın büyük rolü oldu. Peygamberimiz onu çok seviyor. Tabii. Bunda yaşları birbirine yakın olduğu için çocukluklarının birlikte geçmiş olmasının rolü de çok büyüktü. Peygamberimiz onu, Abdülmuttalip oğlu Abbas, Kureyş'in en cömerdi ve akrabalık bağlarına en saygılısıdır, diye överdi. Hasan amca. Efendim Çağrı. Sahabiler arasında Peygamberimizin akrabalarından bir de Hazreti Cafer varmış değil mi? Hem de Hazreti Ali'nin kardeşiymiş. Oh, seni tebrik ederim Çağrı. Var evet. tabii var. Hani hatırlayacaksınız? Müslümanlardan bir kısmı Habeşistan'a hicret etmişlerdi de Habeşistan kralı Necaşi onları korumuş. Evet, evet hatırlıyoruz. Mekkeliler aralarından iki kişi seçerek çeşitli hediyeler hazırladılar. Ve bunları Habeşistan kralı Necaşi'ye gönderip kendisine sığınan Müslümanları iade etmesini istediler. Anlatmıştınız, kral da onları vermemişti. Kral Mekke'den gelen Müslümanları ve onların iade edilmesini isteyen kişileri bir araya getirip görüştü. Sanki bir kurultay toplanmış gibiydi. Şey, ben de sözü yine uzattım çocuklar. İşte Çağrı'nın hatırlattığı Hazreti Cafer, Habeşistan'a giden Müslümanların lideri durumundaydı. Kral Necaşi'nin düzenlediği o toplantıda Müslümanlarla Mekke'den gelen müşrikler tartıştılar peki? Kral her iki tarafa da ayrı ayrı söz verdi. Önce müşrikler adına o zaman henüz Müslüman olmamış olan Amr bin Ağaz, Müslümanlar adına da Hazreti Cafer konuştular. Niye konuştular? Neler konuşmadılar ki çocuklar? Neler konuşmadılar? Nasıl? Şimdi bizim misafirlerimizi istemeye gelenler. Önce siz konuşun bakalım. Bu adamların peşine niye düştüğünüzü bana anlatın. Ey Melik! Bunlar kendi milletlerinin dinini terk ettikleri gibi sizin dininize de girmemişlerdir. Kendileri uydurma bir din ortaya koymuşlardır. Biz de siz de bu dini tanımazsınız. Bizi size gönderenler bu adamların babaları, amcaları ve öteki yakın akrabalarıdır. Akrabaları bu adamları kendilerine iade etmenizi rica etmektedirler. Hayır, bana sığınan, memleketime gelen adamlara ihanet etmem. Bunlar beni başkasına tercih etmiş ve benim yanıma gelmişlerdir. Kendi görüşlerini almadan onlar hakkında karar vermem. Memleketimde kalmak isterlerse de kendilerine yardım ederim. Şimdi bu yeni dinden olan kişiler, biriniz anlatsın. Sizin inandığınız bu din nedir? Bu din yüzünden madem ki kendi yakınlarınızdan ayrıldınız, niçin bizim dinimize girmediniz? Ey velik, biz cahiliyet içinde yaşayan bir topluluktuk. Putlara tapar, ölüleri yer. Kötülüklerin hepsini yapan, kuvvetlilerin zayıfları ezdiği bir milletdir. İçimizden doğruluğunu, dürüstlüğünü tanıdığımız bir peygamber gönderilinceye kadar bu halde kaldı. Bu Allah elçisi bizi Allah'ın birliğine inanmaya, kapınıp durduğumuz taşlardan vazgeçmeye davet etti. Bize doğruluğu, dürüstlüğü öğretti. Musa peygamberin getirdiği ile bu peygamberin getirdiği aynı çerahın nurudur. Ey Kureyş'in temsilcileri kalkıp gidiniz. Ben onları kat iyen teslim etmem. ...kendilerine iyi savunmuş. <gülüyor> evet. Hazan amca, müşriklerin getirdiği hediyeler ne oldu? <gülüyor> Kral hediyelerini de kabul etmeyip geri gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi olmuş. İyi oldu çocuklar, iyi oldu tabii. Sonra Müslümanlar bir süre daha Habeşistan'da kaldılar biliyorsunuz. Hazreti Cafer, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikleri zaman... ...henüz Habeşistan'dan dönmemişti. Daha sonra o da Medine'ye geçti. Hazreti Cafer çok cömert biriymiş Hasan amca. Evet Çağrı. Peygamberimiz onun için... ...fukaranın babası derdi. Hazreti Cafer herkese yardım eder... ...açları duyururdu. İşte bu faziletli insan... ...hicretin sekizinci senesinde... ...mute yere gönderilen orduda... ...sancaktarlık görevini yerine getirirken... ...şehit oldu. Kahramanca savaşmış... ...ve vücudunda elli tane yara izi sayılmıştı. Ay ne kadar çok... İşte o günler öyleydi çocuklar. Önce bir kişiyle, peygamber efendimizle başlayan İslamiyet, verilen mücadeleler, çekilen sıkıntılar sonunda hızla gelişip güçlendi ve yayıldı. Bu, inancın zaferiydi. İnanan insan her zaman üstündür. Her zaman büyük işler başarabilir. Biz de başaracağız. Sizler de başaracaksınız yavrumlar. İnşallah. Yeni oyunlarda buluşmak üzere hoşça kalın.